İyi günler radyo dinleyenleri. Ben Vahab Tuncer. Bir Tarım Gerçeği programıyla tekrar karşınızdayım. Bugün su ürünlerini, Türkiye'nin su ürünleri politikasını, bu alanda neredeyiz, Avrupa Birliği ve Dil Gelişim Dünya Kederleri'ne aşamadayız, yaşanan sorunlar nedir, bunlar nasıl politikalara çözülür bunları tartışacağız. Bugünkü konuğum Ziraat Üçsekmenlisi ve aynı zamanda su çalışmış uzman arkadaşlarım biri Süleyman Kelten. Sayın Kelten hoş geldiniz. Başvolduk Sayın Tuncer. sorunları değerlendirmeden önce tarımla ilgili haftanın gündemini kısaca değerlendirmek istiyoruz. Bizler açısından bugünün, bu haftanın en önemli gündemi, bugün mecliste görüşülmeye başlanan veteriner hizmetleri bitki sağlığı gıda ve yem kanun tasarısıydı. Bu kanun tasarısıyla gıda işletmelerinde gıda sorumu yönetici ortadan kaldırılıyordu ve bu yasa tasarısıyla yine Türkiye'de 20 bin mühendisinin işsiz kalmasının yanı sıra ee, özellikle küçük işletmelerde ciddi anlamda gıda sorunları yaşayacağı, üretimle ilgili sıkıntıların ve insan sağlığı yiyip çok sıkıntılarının yaşanacağı bir ortam yaratılıyor. bir yasat ekibi getirilmişti. Meclise indiği bugün Ziraat Mensur Odası, Gıda Mensur Odası, Kimya Mensur Odası, Türkiye'nin 81 ilinde aynı saatte, saat 11'de Tarım Müdürlüğü'nde bir araya gelerek bir ortak basın açıklamasıyla bu gıda yasasının değiştirilmesi halk yararına, kamu yararına, teknik elemanları yararına, tüketici yararına bir yasanın çıkması için gerekli mücadeleyi verdiler. Biz de bugün Tarım Üniversitesi'nin önünde e, yüzlerce arkadaşımızla bir araya gelerek yaptığımız basın açıklaması üç 3 o da bu konuya kamuoyunun dikkatini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikkatini çekmeye çalıştık. Yine bu hafta içerisinde Antalya'nın birçok yerinde açılan taş ocaklarının yanı sıra tarihi öğrenyenlerin tarih edilmeye başlandığı, orman kesiminin yanı sıra bu tarihi yerlerinde Fiskiyatına sokulmaya çalıştığımız keşifte haberler geldi. Önümüzdeki hafta bu konuları Radyobox'ta Tarım Gerçeği programında bizimle ilintili bölümde ele alarak sizlere bu konuda bilgi verme, aydınlatma gayreti içerisinde olacağız. Gelenim bu haftaki konumuza su ürünleri konusu. Değerli izleyenler hepimiz su ürünlerinin insan sağlığı açısından ne önem ifade ettiğini gayet iyi biliyoruz. Televizyonlarda yazılı ve görsel medyada izlediğimiz birçok bilim adamı ee, sorunlarının, balık tüketmenin insan sağlığı, insan gelişimi ne derece önemli olduğunu, insan önünü uzatılması konusunda ne kadar büyük rol oynadığını açık açık programlarda dile getiriyorlar. Peki, Türkiye Türk insanı, insan sağlığından son derece önemli olan deniz ürünlerini ne derecede tüketiyor? Gelişmiş ülkelerle bu aradaki, aramızdaki uçurum makası ne kadardır? Bunu bir kısaca değerlendirelim istiyorum. Ne dersiniz sayın Türk insanı gelişim kadar kadar uzmanların önerdiği kadar sürünleri tüketebiliyor mu? Sürünlerin insan sağlığı açısından önemlidir, gıda olarak önemlidir. Kısaca da misiniz? Tabi Sayın Tuncer, programa başlarken ben de kıymetli Radyobox dinleyenlerini buradan selamlıyorum. Çok önemli bir konu. Sürünlerin insan sağlığı açısından önemi, tüketilmesinin ne kadar gerekli olduğu ile ilgili bir böyle programda Dinleyicilerimize erişebilip eğer onlarda bir, bir miktarda olsa balık sevgisi uyandırabilirsek ne mutlu diyorum. Şimdi öncelikli olarak insanlar için gıdanın ne demek olduğunu bir kısaca şöyle tarif edersek insanların sağlık ve refah için temel ihtiyacı olan bir şey gıda. E, bu gıdanın yeterli alınmaması durumunda insanlar sağlığını kaybediyor, aktif bir yaşam sürdüremiyorlar. Yetersiz beslenme durumunda insanların hastalıklara karşının direncinin azalmış olduğunu biliyoruz. E bir şekilde daha sonrasında da bu direnç azalmasından sonra ölüme doğru gidiyor insanlar. E dünyada e çok sayıda insanın biliyoruz ki savaşlardan bir takım hastalıklardan daha fazla açlıktan öldüğünü biliyoruz. Bu konuda... Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri var elimizde. Eğer şöyle kısaca insanları ilgilendirebileceğini düşünerek şey yapabilirsek, verebilirsek dünyada bugün her yıl e, dünyada her yıl 5 yaşın altında 6 altı milyon çocuk ölüyor. E, 842 milyon insan yetersiz besleniyor. E çoğunluğu çocuk ve kadınlardan olmak üzere 2 milyondan fazla insanda demir eksikliği, kansızlık, iyot eksikliği A vitamini eksikliği gibi problemler yaşanıyor. Bunun için su çok önemli. Yani Burada insanların var. temel besin maddelerinden biri protein diyorsunuz. Yok evet. Proteinin de en önemli kaynaklarından biri su ürünler. Ama su yani balığı sadece protein kaynağı olarak uzmanlar tanımlamıyorlar. Bunun içerisindeki bulunan bazı omega 3 gibi bazı enzimlerin evet. e, kalp sağlığı açısından çocuk gelişimi açısından çok önemli oldu. Hatta e, biliyorsunuz yeterince balık tüketilmeyen toplumlarda bu balık yağı şeklinde kapsüllerin. Yedir, yedir, doğru yedir. diyoruz. Evet. Doğru diyoruz. Çünkü hayvansal gıda olarak ne kadar önemli olduğunu içerisinde barındırdığı proteinlerden, vitaminlerden, omega asitlerinden ve bunların yanında mineraller gibi temel besin elementlerini barındırmasından söyleyebiliriz. Ve bu durumda şimdi dünyayla bir mukayese istemiştiniz ya yani Türkiye'de ne kadar tüketiliyor? Yani, ne kadar tüketiliyor? Kişi evet, başına kadar yani buna baktığımız zaman çok enteresan rakamlar var. Biz aslında üç taraf denizlerle çevrili bir ülkeyiz diyoruz ama bunu belki ilerleyen dakikalarda daha fazla detaylı olarak gireriz ama denizci ülke olamamışız maalesef bugüne kadar ve bizim enteresandır. Toplumumuzun e, yaşam karakteriyle ilgili olabilir. Karasal kültürümüzün ağırlıklı olmasından olabilir ama denizden yeterince yararlanmayan bir... Ne kadar kişi olabilir. başına... Ya, Türkiye'de, Türkiye'de şu anda 7-8 kilogram kişi başına balık tüketiliyor. ABD nasıl? ABD, e, Avrupa Birliği yani. ülkelerinde değişik rakamlar söyleyebilmemiz mümkün. Ama bunu ortalamaya vurduğumuz zaman 25 kilogramlık bir değer görüyoruz. Yani bizim e, en az 3 katımız. Yani bizim 3 katımız, 4 katımıza çıkan neredeyse bir Balık tüketim var veya su tüketim var diyelim. Bunu dünyaya ortalama dünyaya ortalamasını değerlendirmeye aldığımız zaman gördüğümüz şey 16 kilogram ki bizim. En kötü ihtimalle iki katımız balık tüketiyor dünya. Peki biz balığı sevmiyor muyuz? Yoksa yeterince balık üretimimiz mi yok? Yani denizcilik sektörümüz yeterince gelişmemiş Açık denizlerden faydalanamıyoruz. Ee, Kıyı kesimde mi alıyoruz? Yani belki program ilerleyen bölümlerinde Allah Antalya ve Türkiye'yi değerlendiriyoruz ama. Yani de balık üretimi ne kadardı? Üretimi ne kadardı toplam? Ee, Türkiye'nin e, su üretimi şu anda e, 646 bin ton civarında bir Üretim var. Hem avcılık hem yetiştiricilik boyutuyla ee, birlikte topladığımızda 646 bin tonluk bir sürün üretim var. Bunun içerisinde 2008 yılı rakamlarını değerlendirdiğimiz zaman 152 bin ton veya 153 bin ton diyelim bir yetiştiricilik payı var ki bu da toplam üretim içerisindeki yüzde yirmi dörtlük Yani bir yaklaşık dörtte yani. birini bir, bir. bir tür balıkçılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Karşılamaya çalışıyoruz. Peki bu e, sanırım Akdeniz bölgesinde Marmara, Karadeniz e, gibi yani denize kıyı ilve ilçelerde balık tüketim Hı -hı. biraz daha fazla. İç bölgelere gidince bu oran azalıyor. Genellikle ben e, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışırken Hı -hı. doğuda günü geçen gördüğüm bir olay vardı. Eğer e, kış sezonunda Karadeniz'de bol miktarda hamsi benzeri ucuz balıklar üretilmişse tutulmuşsa bunlar o bölgeler tüketin onun dışında bu bölgelerde balık bulmak imkansız hale gelir. Ne dersiniz? Bu sadece yani bölgeler arası baktığımız zaman İç Anadolu'da ve Doğu ve Güneydoğu'nda balık tüketimi çok daha az da oldu ortaya çıkıyor. Evet değil mi? Biraz önceki e, söylediğim gibi Türkiye'deki yaşam kültürü birazcık da böyle kırmızı et, keçi eti veya işte koyun eti tüketimine dönük bir kültür üzerine kuruluyor. Yani yörük geleneğinden köşme geleneğinden, geleneğinden gelen göçeride geleneğinden gelen Aynen. yapımız ailesi getirdiği bir baskıyı biz genlerimizde hala yaşıyoruz. Bir şekilde denizin başına kadar gelmişiz. Denize bir atbaşı gibi giren bir coğrafyada oturuyoruz. Ama bu coğrafyanın etrafında 8333 kilometrelik bir kıyı bandımız var. Tam bir denizci ülke olmamız gerekirken, deniz ülkesiyiz ama deniz ülke değiliz. Maalesef bunda çok büyük etkisi var. Tabii kıyı bölgelerinde daha çok yerleşik olan ee, avcılığı kıyı bandında yapan balıkçılar sayesinde bir miktar balık tüketiliyor belki ama, ama hiçbir. Aybo sadece şey, deniz ürünlerinde değil deniz ticaretiine baktığımız zaman da çok geri olduğumuzu görüyoruz. Ben ee, evet. bir tesadüfen Yunanistan'a yaptığımız bir gezis sırasında Atina limanına baktığımda e, Türk e, deniz ticareti filosunun Yunanistan'ın deniz ticareti arasında bir yok sayabilecek kadar az olduğunu görmüştüm. Dediğiniz gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz ama bu deniz ürünlerine ne insan e, beslenmesi anlamında ne de ticaretle kullanamıyoruz. Antalya'da durum nasıl? Antalya'da e, balık üretimimiz ne kadardır? Bunun ne kadarı? Yani. keyde kültür balıkçılığı dediğimiz yetiştirme balıkçılık ne kadarı deniz balıkçılığı gibi evet. karşılanıyor? Antalya'daki üretim miktarını hemen şöylece söyleyebilirim 2009 rakamlarını almış bulunuyoruz yani istatistik verileri toplanmış. 4100 ton civarında bir su ürünleri üretimi. Toplamda iç su ve denizde olmak üzere iç su, e, su ürünleri üretimi var. Bunun 2987 tonu veya İsmik 3000 tonu, tonu diyelim e, yetiştiricilikten geliyor. E, 1100 tonu da Aşağı yukarı Avcılık'tan geliyor. Burada bir garip durum var diyeceksiniz. Yani Türkiye'de %24'ü yani. e, şeyden kültür balıkçılırken Antalya'da, yani Antalya'da hemen %70'i. Antalya'da hemen fark ediliyor. Denizde de 600 km'li kıyısı olan bir il. Doğru diyorsun. Bu, doğru. E şimdi Antalya maalesef e, kıyı bandı itibariyle denizi özellikle Akdenizli öncelikle bir irdelemekte yarar var. Akdeniz'de çok kaliteli balıklar var fakat stoklar az. Ancak kıyı bandından dışarıya çıkıp da ekonomik sahalarda avcılık yapabildiğiniz takdirde çok daha iyi verimli av yapabileceğiniz bir gerçek. Türkiye'deki avcılık filoları Karadeniz'de çok iyi gelişmiş olmasına rağmen Akdeniz bölgesindeki balıkçı filolarında Antalya örnek olarak hemen vereyim. 700 civarında bir balıkçı teknemiz görünür, kayıtlı. Fakat bunun içerisinde 3 milin dışında ekonomik av sahalarında avcılık yapabilme yeteneğine sahip. 15 metre ve üzerindeki uzunluğa sahip ve teknik donanıma sahip tekne sayısı 20'dir. Yani 20'nin üzerinde kalan 670, 680 civarındaki balıkçı teknelerimiz balıkçı teknesi değildir. Filikadır. 5 ile 7 metre arası. 700 civarında teknenin bir kısmı da sanırım ee, turist taşımacılığında evet, amatör evet, evet, balık avına meraklı bir insanım. Biz limandan sabah erken saatte bunları işte 10-15 kişi gruplarında kiralayıp balık avlamaya giderdik. Buna da balıkçı da görünür. Aslında evet. balık yaptıkları yoksa kiralayarak bu geçimleri yani sağlamaya çalışıyoruz. Bu sohbetimizde çalışıyoruz. E, detaydaki problemleri yakalamaya çalışıyoruz gibi evet. geliyor bana. Şimdi maalesef Antalya balıkçısının barınacak bir Limar. Balıkçı barınağı bile yok. Ben yani şu anda idareten Ortadoğu işletmelerinin serbest bölgenin kenarında bulunan yükleme e, iskelesine demir bağlayan niye limanları yok? Balıkçı balıkçılarımızın bir zamanlar bir zaman için, falan bir barınak yapılması falan Şimdi o yeni yani. bir konu. Evet. Ben onu isterseniz biraz daha detaylandırarak anlatabilirim ama Balıkçılarımız öncesinde kale içi yat limanında kendileri barınırlarken. 80'lerde oraydı. Heh, 80 daha sonraki yıllarda Antalya'da turizmin çok hızlı gelişiyor olması görüntüyü değiştiriyor. Ve balıkçılarımız Yani buraya da, e, turistik, geliyor, turistik yatlar giriyor balıkçı yatlar girdikçe yer. bizim balıkçı tekneleri filika olduğu için o yolcu teknelerinin yanında küçük kayık gibi birbirlerini sıkıştıra sıkıştıra bir kenara toplanmak durumunda kalıyorlar. Sonunda Bunlar fakir insanlar birazcık da böyle kıyı avcılığı yaptığı için para kazanamadıkları için kendilerinin ödemesi gereken barınak aidatını da ödeyemediklerinden dolayı biraz böyle belediyece... Birazcık yeni planlamada işin dışında tutuluyoruz. Sanki atım bu noktada sizde şunu öğrenmek istiyorum. Bu e, balıkçı filomuz yetersiz. Çoğu küçük tekneleri 5-6 metre boyunda 3 milin dışında ulaşamıyorlar, açık denize de çıkamıyorlar. Kıyıda da balık stoklarımız yetersiz. Balık stoklarının olduğu yere gitmek için büyük tekneye ihtiyaç var. Evet. Peki bu insanlar neden bu küçük teknelerden vazgeçip de büyük tekne alamıyorlar? Yani Bunlar alacak güçleri yoksa bunların bir kooperatifleşmesi Aynen. mi gerekiyor, devletten destek alması mı gerekiyor? Yani bir ciddi devlet desteği, politik olmadan bu sorunu açmak mümkün Yani bunu e, açmak mümkün değil. Devletin bir şekilde balıkçılığı desteklemek istiyor ise sabitlemiş olduğu balıkçı teknesi numaralandırma sisteminde. Küçük teknelere sahip balıkçıların bir araya gelip ortak şirketleşmiş olduğu veya birlik halinde hareket edebildiği ve yeni kendi güçlerini birleştirerek büyük tekneler alabildiği gelişmeye desteklemesi gerekiyor. Bazı kooperatifler var ama sanırım tuttukları balıkları pazarlatları denilen satış kooperatifleri gibi değil mi? Onların yoksa böyle büyük atılım yapacakları ortaklı büyük tekneler alacakları açıklarınıza açık açıkları bir kooperatifleşme yok. Beyaz şey, daha yani tekre yakınsınız. Problemleri sayarken onları ben tek tek de sayabilirim ama şimdi onun dışında tabii daha, daha değişik problemleri var. Esas olan potansiyel av sahasındaki balığı yakalayabilmek ise muhakkak surette büyük tekneyle denize çıkmak zorunda var. Zaten 3000'in dışına 5-7 metrelik boyundaki teknelerle çıkmak mümkün olmadığı gibi kanunen de yasak. Yani av yasanın başladığı Nisan ayı ile ev, bittiği Eylül ayı arasındaki sezon boşluğunda ancak demin ifade ettiğiniz gibi keyifçilik dediğimiz bir balıkçılık türü yapılıyor. Antalya Körfezi içerisinde. Ve amatör balıkçılık yapmak isteyen insanları teknelerine bindiren küçük balıkçı tekneleri e, balıkçı tekne sahipleri. Ancak Kırakaz içerisinde onlara günübirlik küçük balık yapıyorlar. Belki de bu işe biraz da zorunlu kalıyor. Çünkü tekne küçük açık denize çıkamıyor. kıyı da yeterince balık yok. yok. Karnını böyle... doyuracak geliri sağlamayınca ben azından amatörleri taşıyayım, turisti taşıyayım. Maalesef, bu şekilde dediğiniz yaparak dediğiniz yaparak... bir Aslında elimde bir rakam var. Ee, Türkiye işte toplam su üretimizde Antalya'nın payı 0... 0.5 yüzde %2 yani yüzde bir bile değil. Yüzde birden düşük bir rakam, bire yakın bir rakam. Belki o rakamın birazcık daha istatistik verileri değiştikçe bir civarında olduğunu söyleyebiliriz. Fakat daha öncesindeki yıllarda yüzde beşler gibi bir paya sahip. Ha, giderek azalmış, giderek de azalıyor. Niye azalıyor? Akdeniz Çanağında bir orkinos denilen balık var. Şimdi Vur, kültürde yetiştirilen Orkinos. Yani Çanakkale'de tükendiği için Akdeniz'de tutulup <gülüyor> Akdeniz'de ee, Şimdi ben. orada yanlış bilinen bir şeyler var. Ben onları isterseniz... Daha bir... sonra kültür altında yenelim onu biz. Orkinos'tan değil, devam edin değil. siz. Orkinos'tan devam etmemizi istiyorsanız Akdeniz Çanağı'nda 28 bin ton kapasitesinde bir av potansiyeli olan Orkinos varlığı var. Ve Akdeniz Çanağı'nın etrafındaki Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, işte güneydeki Afrika ülkeleri topluca bir bu pastadan pay alıyor. Herkes orkunosun peşinde diyor Herkes Or orkunosun peşinde. Sayın Kelsen e, Orkünos'lara... Aykat ve... diye de bir derneğe var. Evet. Bu derneğinin faaliyetlerini isterseniz detaylandırarak evet. anlatabilirim. Dersler Kota veriyor ki e, ülkelere. Kısa müzik arası verelim. Müzik arasından Peki. sonra tekrar orkunosları ve kültür balıkçına kaldığımız yerden devam edelim. Hı. Evet değerli izleyenler bir kısa müzik arası veriyoruz. Tekrar bir işe olacak. <Gülüyor> You're a beyazlatıyor merak ediyor musun? Hem de tek fırçalamada anında işte böyle. <Sessizlik> <Sessizlik> Hepsi bu. Her şey bu özel mavi köpüğü sayesinde. Muhteşem değil mi? Signal White Now. Tek fırçalamada anında beyaz dişler. Harika anlar signal gülüşüyle başlar.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 Ümit Vileli ile Sesli Gazete. Sonra nedir bu neye etkikamlar Bir tane ben izliyordum. Ya şey ya. Bu dini de istismar ver. Para toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeli istemiyorum. Çit televizyona. İddianamenin kabulü ve oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi fırdırıyor. Ümit Vileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Merhaba Erdoğan dinleyenleri e, Programımıza kaldığımızın yerden devam ediyoruz Bu haftaki Tarım Gerçeği programında Türkiye'nin Surunları varlığını, surunları politikasında yaşanan sorunları değerlendirektik Konuğumuz Rahat Mühendisi Süleyman Keltendir Evet Sayın Kelten e, Az önceki, aradan önce biz e, Konuyu değerlendirirken Orkunoslara gelmiştik Orkunosların bir Akdeniz'de kurulu bir derneğinden sözü etmiştiniz Ben kısaca e, Şunu hatırlatmak istiyorum Türkiye'de 26 milyon hektar civarında bir su yüzeyi alanı olduğu söyleniyor. Bunun evet. 177 bin kilometre uzunluğunda 33 adet nehir ve 8.330 kilometre evet. kıyı uzunluğumuz evet. mevcut. Evet. Fakat biz e, maalesef gelişmiş ülkelerdeki kadar denizde kıyı sorunlulukları kadar balık üretemiyoruz ve tüketemiyoruz. E, bu sıkıntı ortaya koymuştuk. Bu sıkıntının açılması için de son yıllarda e, normal avcılığın yanı sıra kültür balıkçı dediniz. Balık yetişimine de falan başlandı. Ya bu yeşilken öncelik ya alabalık dediğimiz tatlı su balıyla başlandı ama şu anda denizde yaşayan başta çukura, levrek, levrek olmak üzere evet. yine son zamanlarda benim bildiğim kadarıyla değil kalkan değil üretilmeye de. çalışılıyor, Grida dediğimiz evet. dagos üretilmeye çalışılıyor, kara kulak dediğimiz ki şeyde sanırım yanlış biliyorsam düzeltin mütevzen söndürürüz bana değilim, Doğru. Marmara bölgesinde eşkine diye tanımlanan bir balığın üretilmesi falan söz konusu. Neden e, kültür balına geçti ve kültür balıkçılığının Türkiye antardan önemindedir bunu açıklayabilirsiniz. Şimdi e, yıllar itibariyle baktığımızda Türkiye'de 550 bin tonla 750 bin ton arasında değişen bir toplam su ürünleri grafiğini zikzaklarını görürüz. Zaman zaman denizlerde özellikle Karadeniz bölgesinde hamsi avı çerçevesinde yaşanan sıkıntılar olur. Bazı yıllarda hamsi av boyu düşürüldüğü zaman ikinci yıla Maalesef Karadeniz'i yeterince o hamsinin kalanı dolduramadı. Yani yanlış aldım, değil Yanlış al Yanlış. Kısa dönem düşünülüyor, düşünülüyor, düşünülüyor. Bir sonraki düşünülüyor. dönemde kendi geleceğimizi keseriz. Aynen öyle. Yapayım. Şimdi bir de denizele ortamlarda kirlilik aldı başını gidiyor. Bu durumda bu kirliliğin müsebbibi olarak her ne kadar su ürünleri yetiştiricilik tesisleri gösterirse de %95 gibi bir kısmının bu kirliliğin karasal kaynaklı yerleşim yerlerinden turizm tesislerinde ve zirai ilaç kalıntılarının akarsular aracılığıyla denize taşınması. Bununla bir var. şey istiyorum. Geçen yıl Marmaris'te Mola'da toplu balık ölümleri oldu. Çiploraların öldüğü söylendi. Bu karasal evet. kirlikten mi yoksa oradaki deniz suyunun yeterince değişmemesinden kaynaklanan oksijen azlığından mı kaynaklanmıştı? O... Her iki. farklı var. şekilde yani değerlendirildi. Basında her ne kadar eee yetiştiricilere yüklenilmeye çalışılsa da orada bir tek hata vardı. Kafes içerisine metreküp boyutuyla yüklenmesi gereken balığın biraz fazlası yüklenmişti ve hasata yakın balıktı. Yani hasat edilecek balıkta bir e, yani hata ya, aç gözü politikayla benim alanından daha çok balık üretelim satalım ee, üretilmiş balığı pazara hazırlama öncesindeki bir hata teknik evet. hata diyelim oradaki ölümler öyle kirillikten falan oluşmamış yani belki de artan talebi karşılamak için o şekilde bir değiştir ee, şey oldu başka tesislerden körfeze yani nakil yapılabilecek platformun olduğu yakın tesislere getirilmiş balığın fazla yüklenmesinden Şöyle diyebilir miyiz? Yani bugün kültür balıkçılığımız olmasaydı belki halk ucuz balık ve protein kaynağına ulaşamayacaktı, Özellikle dar gelirli aileler balık tüketmekle zor olacaktır. Çünkü biz biliyoruz. Yani bugün Antalya'nın işte. meşhur gridasının evet. balık restoranlarında 80 liraya 100 lira arasında. Balık tezgahında 40 lira civarında. Ama diğer balıklar 10-15 lira arasında satılıyor. Ve sizin fark var mıdır deniz balığı ile kültür balığı arasında? Hiçbir fark yoktur. Başlangıçta bunu koyalım. İkisi de denizde yetişen balıktır. Birisine... Dolayı taklit ederek hazırlamış olduğunuz yem verirsiniz ve kapalı bir kafes içerisinde onu muhafaza edersiniz. Orada beslersiniz. Peki bu yem etkilemiyor mu? Mesela denizdeki doğal ortamda besleniyorsunuz. Orada dışarıdan eee sanayide üretilmiş bir yem veriyorsunuz. Sanayide ürettiğiniz yemin ham maddesi de denizden geliyor. Öyle evet. mi? Yani, yani, çünkü halkımız arasında şöyle yanlış var. Ya. Yani çoğu balıkçılar, kültür balıkları lezzetsizdir. Kesinlikle. Bunlar yalandır, yenilmez. İşte bunlar bir takım zararlı maddeler içeriyor. balığı daha makbuldur diye. Aynen şey benzeri. Yani kafes tavukçuluğu köy tavukçuluğu muhabbetinde evet. olduğu gibi. Ya yani, köy murdasında olduğu muhabbet yani gibi. Yani Protein arasında bir fark olduğunu sammıyorum. Hiçbir ben. fark yoktu. Belki damak tadı olarak bir şey değişir. İnsanlar illa ki e, bir şeyi pazarlıyorlarsa farklılığını ortaya koymak için bir takım yan tarafındaki aynı ürünü kötülemek gibi bir kötü huya sahip. Türkiye. Türkiye'deki kültür balıkçılığı nedir? düzelti? Antalya'da fiyatı Antalya'nın durumu nedir? Antalya'da biz az önce verdiğiniz evet. akamlara göre yani, Antalya'daki balıkçılığı evet. %70'i kültür balıkçılığı. Evet. E, Tüketilenin. Ü, üretilenin. Üretilenin. üretilenin. Üretilenin. Yani bu son yıllarda Avrupa pazarına ihraç edilebilen bir kalem pozisyonuna da gelince su ürünleri açısından tüketime baktığımızda Antalya'da belki 12-13 kilograma kadar çıkan bir rakama erişebiliriz ama. 7-8 kilogram Türkiye ortalamasının üstünde olduğumuz söylenebilir Fakat çok çok yukarılarda olduğumuz söylenemez. Şimdi Türkiye'deki son rakam dediğimiz 2008 rakamı 646 bin ton içerisinde 158-152 bin tonluk yetiştiricinin yapıldığı bir sektörü yaşıyoruz. E, bunun dışında kalan avcılıktan gelen miktarlar sürekli zikzak yaptığı için insanlar bir şekilde tezgahta doğadan avlanmış balığın yanında çiftliğe yetiştirilmiş balığı da görünce ve daha ucuza alma şansı bulunca insanlar onu tüketme alışkanlığı kazanmaya başladı. Daha önceden balık yememiş insanlar çupra levrek yetiştiriciliği sayesinde Türkiye'de balıkla tanışıyor. Ve bu Türkiye için çok büyük bir şanstır ve desteklenmesi gereken bir sektördür. Tamam beslenme açısından önemli izleyicilerini paylaştık ama siz denizleri kirletmiyor dediniz. Fakat benim şöyle bir endişem var, bir kuşkum var. Yani konuya yakın bir kişi olarak e, bu kültür balıkçılarının zaman zaman yönetmelikte kanunlarda yazılan kurallara uymadıkları, örneğin kıyıdan yeterince açılmadıkları, yani kendi yöneticiler açısından, ulaşım sağlama açısından, ve örneğin şoklu yem kullanarak bir takım denizeye alanma ekleme ne da belli örneğin e, şeyde e, Çanakkale'de bir zaman e, mevcut olan orkinos şeylerin işletmelerinin e, evet. balıkçılarının alanya açıklarına geldiğinde alanya'daki turizmler onu istemediğini ve şeyde şu anda da e, Gazipaşa kıyılarında yani Macar köyünün açıklarında evet. olduklarını ben biliyorum ve yine e, Gazipaşa'ya sık gelip giden bir insan olarak o kıyıda bir Jewa gibi olan <gülüyor> orada yüzden birinden olarak da biliyorum ki zaman zaman deniz ne çok ciddi olanın bir, bir yağlılık da görür, bir yağlanma da görüyor. Yani bu işletmeler, ben açık söyleyeyim meslek odası başkanı olarak, yani bir olarak bu şeylerin kültür balıkçılığının denize verdiği zararın kirlenmenin, işletmelerin hatarlarının kaynağındanın eminim. Yani kurallara ilgili uygun bir üretim yapılırsa burada bir sorun çıkmayacağı belli. Bu işletmelerin tamam kurallara uyuyor mu veya kendi bildiklerini dalallarını neden kesiyorlar? Şimdi yani çok önemli ve sektörün kendi içinde karayan, kanayan yarasına parmak basıyorsunuz. Biz uzmanlar olarak bu sektör içerisinde yetiştiricilik yapan insanlara hep şunu söyleriz. Ayağınıza kurşun sıkmayın. Bir şekilde eğer uzmanlar size bu işin tekniği şudur diye çok güzel yönlendirmeler yapıyorlar da siz bunu kendi kafanıza göre uygulamaktan kaçınıyor iseniz geleceğinizi karartırsınız. İlk yıllarında... ...su ürünleri yetiştiriciliğine... ...başlamış olan birkaç kötü örnek oldu. Yo, son yıllarda yani Son yıllarda... Örgün ...otkiden getiren uzmanlara dalış yaptıra e, baktılar... ...kafeslerin nasıl... diplerinin çok ciddi anlamda... ...kirlik olduğu görüldü. Yani bu işletme hatasından yani, kaynaklanıyor bunlar. Bu işletme hatasından... ...kaynaklanıyor dediğimiz şey... Ee, ...balıklar... ...yem olarak... ...Orkinos'a verilecek olan donmuş balığın çözülmesini karada yaptırılmamasından kaynaklı bir şey oluyor. Yani buzlu balığı denize atıyorlar. Buzlu balığı denize atmanın sıkıntısı yani demin söylediğim şey oydu. Denize evet. yani koşun sıkmayın dediğim şey oydu. Ama hiçbir şekilde organik kirliliğin ötesinde zarar verici bir kirlilik değildir. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Ersel atıkların, kimyasal atıkların ve zira ilaç atıklarının denizde yaptığı kirlilik yüzde 95 seviyesindedir ve sizin bahsettiğiniz yetiştiricilik tesislerinden kaynaklı kirlilik sadece günde üçtür. Bu katılıyorum. Ona bir itiraz yok. Peki bu turistik tesislerin, otellerin, deniz kıyısındaki işletmelerin <gülüyor> yani atıkların Atıkar'ın yanı sıra kirlilik kent arka geliyor yani bu turizm işletmelerinin deniz ürünlerine bir zararı yok. Mu? Örneğin ışık ses birütüsü vesaire, yani onlar da deniz hayatının sucuğu yaşamı bir ciddi anlamda olumsuz etkilemiyor mu? Kesinlikle etkilediğini düşünüyoruz. En azından karette Karata Üreme bölgesi olan Antalya bölgesinin bütün sahillerinde Karata karetaların üreme şansı vardır. Bu turizm tesisleri yüzünden sahile yanaşamadığını. Hele hele yaz dönemi turizm sezonu açıldıktan sonra da karakterların ölüm istatistiklerinde artışlar olduğunu biliyoruz. Yani sucul yaşama bu türlü bir sıkıntı verildiği gibi kirlilikten kaynaklı deniz av potansiyeli kaybolmaktadır. Bunun için de mecburen yetiştiricilik devreye girmek zorundadır. Diyor. Peki yeterince yetiştiriliyor mu? Yani bir maksimum düzeye gelindi mi? Biz e, su kaynaklarımıza karusularımızı göletlerimizi evet. yeterince kullanıyor evet, muyuz? Evet, evet. Niye gelişmiyor bu? Yani Şimdi bir talep mi yok yoksa ürünlü pahalı? Talebimiz yok değil. Biz su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesi için araştırma enstitüleriyle, tarım ünlü müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlar olarak hep böyle e, sektöre destek verecek çalışmalar yapıyoruz. Fakat bu çalışmaların önünde bir şey var ki su ürünleri yetiştiriciliği projesi 14 tane imzadan geçerde çıkar. Maalesef Türkiye'nin kaderi midir nedir? Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen kişi mevzuata kiralıyor bu kaynakları Tarım Bakanlığı mı? Çevre Bakanlığı mı? Denizde Milli Emlak kiralar. Ama alabalık, de şey alabalık yetiştiriciliğinde özel idare kiralamaya başladı. Milli Emlak özel idareye devretti. Yer kiralarını orman yapar. Evet. Su yetiştiriciliğinde. Denizde gene maliyet yapar. Bu şekilde kiralamalarda yükseklik olması yetiştiriciliği caydıran etkenlerden sayılabilir. Bunun yanında e, turizm sektörünün Denizli ortamı su ürünleri sektörüyle ortaklaşa kullandığı durumda menfaat çatışmalarının yaşandığını söyleyebiliriz. Ne gibi? Şimdi karşıdan işletmeye bakıp gözüme kötü görünüyor, kirli görünüyor gibi bahanelerle Hayır, buradan şuna gelmek istiyorum. Basında yer aldı bu Madran palasının kumtucağı, çayozundaki balıkçı oradan uzaklaştırdığı, oradaki balıkçıların çökeceği orun bir otele devredileceği söyleniyor. Yani Geçmişte bizim bildiğimiz olarak balıkçı barınağıydı, doğal bir barınak. Kumda ki balıkçılar, o cüvdede kum köydeki balık avlıyorlardı, avlanan balıkları da kuyrukları da restoranda, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yabancı turistler dahil fazla alınıyordu. Yani bu e, zaten zor durumda olan balıkçılık sektörünü ve bundan beslenen esnafı dışlayarak yok ederek e, nereye gidiyor bu? Doğru bir politikan mı Ne diyorsunuz bu konuda? Politikanın en yanlışı hem de bu. Evet. Yani o kadar doğru temas ettiniz ki insanlar. Aynı ortamı paylaştıkları kişilere kendi kabahatlerini örtmek üzere çamur atarlarsa o zaman sektörler arasındaki kavgadan çok büyük kavgalar, şey sonuçlar çıkar, savaşa kadar gider. Ama eğer doğal kaynaklar uygun bir planlamayla, çevre yerleşim planlamalarıyla sektörler arasında kullanımı açısından dağıtılabilirse, herkes hakkına razı gelirse her şey gelişir. Turizm de gelişir. Balıkçılık da gelişir. Burada sizin temas ettiğiniz gibi ben buraya yerleşeceğim. Daha önceden senin burada doğal olarak varlıyor olman beni ilgilendirmiyor. Sen benim gözüme kirli görünüyorsun. Aslında bence mağduraya... Doğal güzellik bu. Yani. Bir kirlilik yarattığını sanmıyorum. İşte, burada küçük balık birileri, güzelliktir. Birileri abalıya misali sürekli Surinler sektörünü günah seçmiş durumdadır bu ülkede. Ama unutmamakta gerekir ki bu ülkenin insanları karasal kaynakların sonuna sınırına yaklaştığımız bir yerde hayvansal protein üretmek için sucul ortamları kullanarak insanlara protein tükettirme ihtiyacının olduğunu da düşünerek su ürünleri sektörüne önem vermek ve desteklemek yani, lazım. demek istiyorsunuz, balık sevgisi balık restoranlarında sadece balık gerek olmuyor. Evet. balığı seviyorsak denizleri. Balıkciyı da sevmek. Balıkciyı balık evet. sevmek durumundayız, ürünleri Denizler... sektörünü geliştirmek durumundayız ki bu balık yeme arzumuz devamlı olsun. Devamlı olsun ve ucuz olan fiyatlarla yiyerek. balık yiyerek evet. balık sevgisi ortaya konmaz diyorsunuz. Çok güzel bir şey temas ettiniz. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Türkiye'deki yetiştiricilik tesisleri günah seçilerek tümüyle kapatılırsa ne olur biliyor musunuz? Siz balık tezgahlarında bugün 35 liraya gördüğünüz bir kırmızı mercanı veya 40 liraya gördüğünüz orfuzu evet. o zaman doğal çupra olarak gördüğünüz ve 20 liraya aldığınız al çuprasını 70, 80, 150 bin liradan aşağı yiyemezsiniz. Sonuç aslında dediğinize katılıyorum. Ya yani bu istatistike baktığımız zaman balık çiftliği sayesinde bir artış da söz konusu. Örneğin 2002 yılında benim elde güre 1245 tane işletme varmış. Evet. 2009'da 1820'ye çıkmış. Yani %46'lık bir artış var. Evet. Yeni üretim kapasitesi 51238 tane. Yani 5 katı oranında Çok var, güzel. Artmış. Yani yüzde İracatımız artmış. 2002'de 120 <gülüyor> ton yapmış. 342 ton olmuş herhalde evet. bu rakamlar. Yani belli bir artış da var. Peki hem ülkeye döviz kazandıran hem insanlarımızın e, ucuz balık tüketmesini, ucuz protein almasını sağlayan bu sektörün gelişmesi için sizce neler yapılmalı? Yani hem Antalya'dan Türkiye'de e, kısaca neler yapılmalı? Önce Antalya'yı Antalya'da bir an önce bizim Valiliğimizin başkanlığında bir özel idaremizin toparlayıcılığıyla sektörler arası koordinasyonun bir an önce yapılıp gerçekleştirilip Antalya kıyılarının çevre yerleşim planlamalarının çıkarılması lazım. Bayındırlık Bakanlığı'nın, Turizm Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın tarafı olduğu bir de devlet su işlerini de bu işin içine sokarsak 3 işleri çevre bakanlığının da tarafı olduğu bir grubun bu çevre yerleşim planlamalarını yapıp hangi koyda su yetiştirilecek, hangi koyda turizm tesisi yapılacak bunun kararının bir an önce çıkarılması lazım de kalan her gün iki sektöre de zarar veriyor Belli bir planlama yok, aynen tarım arazilerinde olduğu gibi Maalesef, güçlü lobiler kadar. gelip istediği yerde. Aslında belki de turizmin yapılacak, plaj olarak kullanacak bir yerde bakıyorsunuz balıkçılık tesisi izin verilmiş, öbür tarafta balıksın çok da uygun olan bir yerde başka bir şey izin verilmiş. Bir merkezi planlamadan geçiyor. Antrenin bu konuda en büyük sıkıntısı nedir? Yani, yani balık evet. avlayabilmem deniz filosunun küçük olmasının, teknenin küçük olmasının, denizden yeterince yaralanın ötesinde. Bu özellikle kültür balıkçı anlamında Antalya neler yapabilir? Yani potansiyeli de bunları bir kısaca paylaşacağız. Antalya'da çok güzel potansiyelimiz var ama şimdi Antalya'nın e, durumu değerlendirirken Türkiye balıkçılığının dışında değerlendirmek mümkün değil. Şimdi bir kere Çevre Bakanlığı'nın ...çıkarmış olduğu yönetmelikten kaynaklanan problemleri yaşıyor su Antalya'da. Evet. Yani kapat veya da uzağa git gibi bir takım gerekçelerle hep iteleniyor, öteleniyor. Bürokratik işlemlerin uzunluğundan etkileniyor ve problem yaşıyor. Yatırımlar gecikiyor. Kıyı ve denizi kullanan sektörler arasında yaşanan menfaat kavgalarından etkileniyor... Bunun yanında yeni yatırımlar için alan tahsislerinde sıkıntı yaşanıyor. Bu tahsislerin yapılması lazım. Sektörde örgütlenmenin ve lobi çalışmalarının artırılması lazım. Su ölümcüler bir araya gelecek, örgütlenecek ve lobilerini kuvvetli yapacaklar. Çünkü kuvvetli lobi yapan her zaman haklı oluyor Türkiye'de. Bu durumda bir şekilde potansiyellerimizi değerlendirmek ve zenginleşmenin tek yolunun üretimden geçtiğini bilmek zorundayız. Yani inadına üretim mi diyorsunuz? Evet. Ben bir üretimden gelen insan olarak hep bunu savundum ve halen daha da savunuyorum. Eğer biz devlet olarak uluslararası arenada söz sahibi olmak isteyen bir devlet olmak istiyorsak bunun yolu üretimden geçiyor. Çünkü yani Norveç'ten ha, balık, balık, balık etmeyeceksek diyorsunuz. <gülüyor> şimdi dünyadaki etkili Çevrelere baktığınız zaman üretenlerin etkili olduğunu görüyorsunuz. Ve globalleşen bir şey paylaşayım. Norveç'ten Ruskumru gelirdi. Geçen de bir yerde evet. gördüm. Norveç'ten Kalkan geliyor. Norveç'ten Gırıda da geliyor. Evet. Da geliyor. Yani hakikaten üzülüyor. Bunlar bizim Hüseyin. Hüseyin. doğal zenginlik yerimizdi. Doğal kaynaklarımızın ne kadar değerlendiremediğimizin acı ifadesi. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bu Karadeniz'den başlayıp tüm Türkiye'yi kapsayan bir HES rüzgarı var. Evet. Özellikle küçük ırmaklar üzerinde, çaylar üzerinde mikroestrel evet. kuruluyor. 1 nokta işte bir buçuk megavat, dört megavat kapasitesinde evet. e şeyler, santraller kuruluyor ve küçük miktarda enerji üretmek adına, elde etmek adına bu kaynaklar doğanın kaynakları yokadır. Yani akarsu yataklarından alınıyor, oradaki evet. yeşil dokuya etkilenir. Onların üzerinde kurulacak olan su ürünleri işletmeleri etkilenecek. Şimdi şey soruyorum. O çaylardan balık bir, mı üretmek daha karlıdır yoksa elektrik üretmek mi daha karlıdır? Uzun vadeli düşünürseniz. Uzun vadeli düşünürsek doğayı sürdürülebilir kullanmak önemlidir. Eğer doğada siz bugün daha çok para getirdiğini düşündüğünüz işi yaparsanız yarınınız bir kere karanlıktır. Hes rüzgarıyla beraber Anadolu'nun akarsularındaki kendi gen kaynağı olan kahverengi benekli doğal alabalıklar bugün mahvoluyor. Yok oluyor. Yok oluyor ve biz gen kaynaklarımızı kaybetmek üzereyiz. Gen kaynaklarını korumak mı önemli? İleriye dönüksüz. Gen, olan... gen kaynakları ortasında oradaki yeşil alanı da yeşil şey alanı korumak mı önemli? Kalkıyorum. Yani haklısınız enerji üretmeye, HES projesine balıkçılığı Doğal balıkçılığı... Yanlış anlamışılmazsın. Sen... Biz hidroelektrik santrallere karşı değiliz ama bu çaylar üzerinde mikroestere kurarak çok küçük çapta tüketmek önce Türkiye'nin en sonunu çözmüyor. Doğal kaynakları ve başta da su ürünler sektörüne ciddi anlamda zarar verir diye düşünüyoruz. Evet, evet e, değerli dinleyenlerimiz e, vaktimizin yettiği ölçüde, elverdiği ölçüde su ürünlerinde yaşanan sıkıntılar su ürünler politikamızı değerlendirmeye çalıştık. Ben Sayın Kelsen'e sene teşekkür etmiyorum diye teşekkür ediyorum değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için. Ee, gelecek haftaki konumuz Doktor Adnan Öçerlik olacak. Kendisi Türkiye'de bugüne kadar sınırlı sayıda üretilen veya üretilemeyen yeni bir dalda faaliyet göstermeye başladı. Orkide üretti, serik de üretmeye başladı ve bir anlamda Türkiye'nin orkide ile dış bağımlılığının kırılması ciddi bir adım attığını düşünüyoruz. kendisi gelecekte gelecek hafta çiçek sektörünün sorunlarını ve orkide getirsin değerlendireceğiz. Uzunuzdan ayrılmadan önce e, bu denizlerde çıkan yangınların söndürülmesi, denize çıkan sorunların önüne geçilmesi için e, Betül Demir'in seslendirdiği "Denizler Yan parçayı Parçaydı"nda terciteden veda etmek istiyorum. Gelecek hafta bir başka tarım gerçeği forumunda buluşmak üzere tarımın sorunlarını, ama gerçek sorunlarını ve sadece tarım gerçeğini konuşmak üzere tekrar e, uzunuzdan saygılar diliyorum. İyi günler diliyorum. lütfen bir boşluk bırakın isteğinizi yazın 39 69'a şimdi gönderin hemen şimdi